Görmeye göz gerektir. Göre nedir, köre nedir? Göre nedir, köre nedir? Görmüyor musun Revi'i? Rebi dedim ilk bahar. Bütün mahlukat, yani yere ekilen mezruat kendisini toprak haricine verir. Kıyamet gününe kadar Ezrail'in kılıcıyla ile biçilenler, amel sandığına yerleştirenler, mahşer gününde hepsi birbirine meyve verecektir. Özünü dışarı çıkaracaktır. İnsanlar kapalı, tanınmaz bir tohum gibidir. Hepsi birbirine benzer ama... O gün meyvanın dışarı verdiği vakitte herkesin ne olduğu meydana çıkacaktır. Mahşer gününde. Sarayır. Sırlar meydana çıktığı vakitte. Bu alemde ellerini öptüğümüz bazı zevatın yüzlerine tüküreceğiz. Tükürülecek. Eyvah ben bu eri bir kutsuya erzan etmiştim, öpmüştüm. Ağzım kirlenmiş. Yazıklar olsun sana. Sözünün eri. Allah'ın eri değilmişsin. Sözünün eri değilmişsin. Bunu söyleyeceklerdir.